TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz bugünkü Doğudan Esintiler programını sizler için Gülistan Frat hazırladı, ses kayıtta Ercan Yaşar, speakeriniz ben Tuğba Vizirgan, mutlu günler diliyoruz. Programımızı Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'in kaynaklık ettiği Diyarbakır yöresinden bir türküyle bitiriyoruz. Bahattin Karakoç seslendiriyor. O yarimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü, toplayamadım. Hoşçakalın.